E, bu hafta e, ilginç bir konuyla karşınızdayım. E, vegan yaşamaya başladığımdan beri e, beni e, en çok korkutan şeylerden biriydi böyle vegan başladı vegan yaşamaya başladığım zaman omega 3 konusu. E, çünkü her şeyi halledersiniz bazı şeyler hep kafanızda soru işareti olarak kalır. E, benim de ilk zamanlar böyleydi. E, bilirsiniz omega 3 deyince balık olmazsa olmaz. Ee, olarak anılıyor daha doğrusu ancak ben artık balık yemeyecektim ve ne yapmalıydım bilinçlenmeliydim ee, bitkisel beslenmede omega 3 alımını doğru bir şekilde öğrenmeliydim ee, gelin bugün sizinle vegan beslenmediğince en çok merak edilen girdaplarla dolu bir konu olan omega 3'ten bahsedelim omega 3 nedir ee, ...omega üç bir yağ çeşididir, doymamış bir, çoklu doymamış bir yağ çeşididir, yağ asididir. Ee, bitkisellerde ve hayvansallarda bulunur. Bitkisellerdeki formu alfa lilondilnik asittir. Hayvansallarda EPA dediğimiz herkesin çok sıklıkla dile getirdiği e, formlarından oluşur... E, Alfa linolenik asit bitkisellerde bulunuyor. Evet ee, şunu da unutmamak gerekiyor yine. Ee, Alanın direkt vücutta kullanılmadığını e, belirtmemiz gerekiyor. Ee, EPA ve DHA'ya çevrilmesi lazım ve daha sonra vücutta kullanılması lazım bu şekilde. Yüzde ee, 5 civarında EPA ve DHA'ya çevriliyor ee, bitkisellerde bulunan formu. Ama korkmayın... Ee, size birazdan bazı konulardan bahsedeceğim. Neden korkmadığınızı, neden korkmamanız gerektiğini anlatacağım daha doğrusu. Ee, şimdi ala kısa zincirli bir e, formudur. EPA ve DHA uzun zincirli formu. Bu kısa zincirli formu vücutta çok güzel EPA ve DHA'ya çevriliyor ve vücut zaten bunu kullanıyor. E, çok tabi e, işte bitkisellerle alınmaz. Bu sadece hayvansallarla alınır şeklinde bir e, yanılgı var. E, biraz onun üzerinde duracağım bugün. E, omega 3 peki ne işe yarıyor? Ee, aslında önemli işlevleri var vücutta. Ee, öncelikle iltihaplanmayı azaltıyor. İltihaplanmayı azalttığının üzerine e, trigliseritleri azaltıyor. Yani vücuttaki yağ düzenini dengeliyor. Yağ oranını dengeliyor. Ee, bilişsel faaliyetleri düzenliyor. Yani bu unutkanlık vesaire işte çocuk ve bebeklerin gelişimini, beyin gelişimini sağlıyor. Böyle güzel işlevleri var omega 3'ün. E, bu arada sorularınız varsa e, sorabilirsiniz e, canlı yayın yapıyorum şu anda ben instagramdan kendi hesabımdan e, oradan e, sorularınızı sorabilirsiniz e, bakacağım sonra e, Dediğimiz gibi omega 3 çok, do çok doymamış bir yağsızdır ve vücut için çok önemlidir ancak şunu unutmamak gerekiyor. Vücutta çok güzel bir denge vardır. Sadece omega 3 alımı bizim için yeterli değil. Omega 3 ve omega 6 dengesine de dikkat etmek gerekiyor. Siz omega 3'ü çok düzenli bir şekilde alıp omega 6'yı e, düzensiz alırsanız, yanlış alırsanız vücuttaki iltihaplanma faktörlerini harekete geçirmiş oluyorsunuz. O yüzden... Omega 6 dediğimiz neydi de var? Ayçiçek yağı en temel çok sık kullanılan bir şeydir ki çok da yanlıştır. Ee, omega 6'yı zaten biz her şeyden alıyoruz. Ee, omega 6 kullan yani ayçiçek yağını kullanmaya çok fazla gerek yok. Bizim çoklu doymamışları almamız gerekiyor. Ee, bunun önemli üzerinde e, duralım. ve Bir de kalp damar hastalıkları için değineceğim detaylı bir şekilde bugün programda. Ee, kalp damar hastalıkları için... Önemli bir e, Faktör oluyor omega 3 ve omega 6 Dengesi Şimdi hepimizin e, merak ettiği bir şeydir değil mi? Beynin gelişimi için balık mı yemeliyiz İşte ben vegan yaşıyorum Vegan besleniyorum beynin gelişmeyecek işte alzheimer olacaksın, e, unutkanlık olacak, biraz bir şeyi unuttuğunda işte balık yemiyorsun ya, et yemiyorsun ya... ...ondandır diyor insanlar böyle şakayla karışık. E, aslında beyin fonksiyonları için yenilen şeylerin içinde neler var ona bakacağız bugün. bugün e, şaşırtıcı şeyler var çünkü. E, beyin fonksiyonları için içinde zehir bulunmayan omega 3 tüketmek gerekiyor evet... Peki zehir ne? Yani ne demek istedin şimdi sen e, bize zehir diyerek omega 3 yani balık yiyerek biz zehir, bir zehir mi alıyoruz? E, son buraya gelirken böyle bir e, haber e, çıkmış işte bu okyanuslarda kurulan... E, balık çiftliklerinde gerçekten korkunç şeyler oluyor. Yani çevreyi kirletiyor. İşte Açık Radyo'da da Ömer Madra çok güzel programlar yapıyor bununla ilgili. Çevre kirliliği şu anda çok hat safada Yani bir an önce harekete geçmemiz lazım. Bu işte The Guardian'da ve Birleşmiş Milletler'in bütün raporlarında artık bitkisel beslenmeye geçmemiz gerektiği çevrenin ve insanın sağlığı için bu beslenme şeklinde geçmemiz gerektiğini ...sinyalleri yani bas bas bağırılıyor sinyal ne? Ee, bir an önce bu beslenme tarzına geçmeliyiz. Peki e, omega 3'ü e, bitkisel kaynaklarla... ...şimdi hayvansal olarak balıkta var. İşte bütün hayvansal içeriklerde hemen hemen düşük ya da yüksek miktarlarda bulunuyor. Bitkisel omega 3 kaynakları neler peki? Ee, bitkisel omega 3'ler koyu eşil yapraklı sebzeler çok güzel bir kaynak... E, ...keten tohumu, kabak çekirdeği, ceviz, çiya tohumu, e, yaban mersini gibi beri çeşitleri. Daha pek çok kaynak var aslında onlar Türkiye'de çok fazla bulunmadığı için bahsetmiyorum. E, i̇şte Nutritionalist, Altler, şimdi Alt çiftlik, e, çiftlikleri de kurulmaya başladı Türkiye'de... E, Alpler zaten hani balıkların Omega 3 kaynağıdır e, Yediği alplerden omega 3 alır Balık vücudunda onu çevirir Kullanır e, Alpler çok sık e, anılıyor Bitkisel omega 3 kaynakları olarak e, Peki bunların içerisinde Ne kadar bulunuyor işte %5'i kullanılıyor vücutta çevriliyor Epadeha'ya e, biz Yeterli miktarda eğer Çeşitlendirilmiş bir bitkisel beslenme Uyguluyorsak ve düzenli Bir yaşam alışkanlığı düzenli bir yaşamımız varsa, biz bu içerikleri çok güzel kullanıyoruz vücutta. Mesela e, ya 100 gramlar üzerinden çok fazla gitmeyi tercih etmiyorum bu şeylerde çünkü anlaşılmıyor. Şöyle diyelim bir yemek kaşığı keten tohumda 5 gram civarında e, ala var, e, yani omega 3 var. E, kabak çekirdeğinin işte. Ee, yine bir avuç kadarında e, 4-5 gram, 4-5 miligram var. Bu arada ne kadar almamız gerektiğine de değineceğim. Ne kadar almamız gerekiyor? Günlük 250 miligram almamız e, rehberlerde e, bahsediliyor. E, ...bunu da aslında çok rahat alıyoruz... ...cevizde yine hem omega 3 bakımından... ...hem de yüksek antioksidan içeriği bakımından... ...zengin e, bir yiyecek ceviz... E, ...bunları eksik etmemek gerekiyor... ...sonradan zaten en sonda bahsedeceğim... E, ...menülerde öğünleri e, planlarken... ...nasıl omega 3'ü yayacağız... E, ...bütün içeriklere katacağız... ...onlardan bahsedeceğim biraz... ...nasıl kullanacağız... ...onlardan bahsedeceğim... E, Kapsül şeklinde almak faydalı mı? Aslında bir şey kapsüle girdiği zaman onun e, kullanıl... E, ...vücutta yararlanımı düşüyor. E, bunu da bilmek gerekiyor. Bizim önceliğimiz her zaman doğal gıdalar olacak. Şimdi doğal gıda var mı? O da başka bir programın konusuydu. Onu da işledik. E, bütün e, açık... ...acikradio.com sitesinden... E, ...bu içeriklerin hepsine ulaşabilirsiniz tekrar programlarına. Evet. Takviye edilmesi çocuklardan bahsediyoruz, bebeklerden bahsediyoruz. Öncelikle anne gebe kalmadan önce e, uygun bir beslenme tarzını oluşturmalı. E, tamamen bitkisel besleniyorsa anne bir süre e, düşükse eğer içerikleri, kan değerleri e, bunu yükseltmek... Durumunda ee, Niçin e, balık yeniyor Veya omega 3 takviyesi alınıyor Çünkü e, bununla ilgili e, Yayınlar var Yani Amerikan Kalp Vakfı tarafından Kalp damar hastalıklarından korunmak için öneriliyor Aynı, aynı Amerikan Kalp Vakfı e, Menülerinde Maalesef etli içerikler kullanıyor Ve kırmızı et Yani şu anda kalp damar hastalıklarına Feci şekilde olumsuz etkisi olan bir şey Artık siz karar verin Bununla ilgili çok güzel bir çalışma da getirdim bugün ben buraya ...o bir sürü aslında çalışmalar detaylı... ...tabii çalışmaları okurken çıkar çatışması e, olmaması gerekiyor. Yani e, sonunda bilimsel çalışma yaparken so, en sonda çıkar çatışman vardır... ...ya da yoktur diye te, e, teminat verir bilim insanları. E, ona bakmak gerekiyor. Bu yüzden de asgari düzeyde bilimsel çalışma okuma belki e, alışkanlığı kazandırılması gerekiyor. Ama bu tabii... E, Politikalarla düzenlenmesi lazım. O da işin en karmaşık taraflarından birisi zannediyorum. Şimdi bu kalp krizi yüksek, risk, yüksek riskteki kalp krizi görülebilecek kişilerde balık yağı kapsülleri öneriliyor. Yani bir kişi de... E, kalp krizi riski varsa ailesinde kalp krizi geçmişi varsa ya da kan değerlerinde sinyaller veriliyorsa... ...bu kişilere balık yıl kapsülleri öneriliyor. Ancak sistematik incelemelere baktığımız zaman mesela Journal of... E, Journal of American Medical Association'da yayınlanan e, ciddi bir e, bu arada yayındır. E, saygın bir yayındır. E, çalışmanın sonuçları o çalışmayı herkesin okumasını öneririm. E, Dileyenlere atarım yani bana ulaşın bir şekilde. E, sosyal medyadan, medyadan ya da e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Info e, adresinden ulaşıp bu çalışmaları yani hangi çalışmayıdan bahsetmiştin bu programda. ...programda dediğiniz zaman atıyorum ki e, onlarca çalışma atmışımdır şimdiye kadar dinleyicilerimize. Bir şekilde geri dönüyorum. E, şimdi büyük çaplı çalışmalar vardır. Yani meta analiz derler bu çalışmalara denilir. Analizlerin yani bütün yapılmış çalışmaların toparlanmasıyla oluşan değerli içeriklerdir aslında bunlar. E, şimdi on çalışmadan oluşmuş... 10 tane çalışma alınmış. 77.917 yüksek risk e, tek kalp krizi olan kişileri almışlar. E, bu kişilere bu çalışmada e, yani şeye bakmışlar. Omega 3 yağlarının yaşam süresi, kardiyak ölüm, ani kalp krizi e, inmeye etkisine bakılmış. E, bu çalışmada sadece balık yağı suplemenlerine bakılmamış, fazla tüketilen balığa da bakılmış. Şimdi bu çalışma çok değerli bir çalışma. Ee, bu metanaliz çalışmasının sonucuna göre... ...Omega 3 tabletlerin almanın ölümcül ve ölümcül olmayan... ...koroner kalp hastalığından korunması arasında önemli bir bağlantı kurulamamış. Burası çok önemli bence. Çünkü şey, yani ya bence mantıklı bir insanın düşünmesi lazım. Ya markete giriyorsunuz... Ee, Çikletlerin yanında balık yağı var yani insanın bence düşünmesi lazım neden burada ee, diye düşünmek gerekiyor. Ben düşün, düşünmüştüm mesela yani bu balık yağı bu kadar kıymetli bir şeyse neden çikletlerin yanında ee, bence sormak gerekiyor. Bu çalışma çok değerli bir çalışma ee, okuyan, okuyamayanlar için yani zamanı olmayanlar için ben özet şeklinde zaten Açık Radyo sitesinde yayınlayacağım. ...yazı olarak takip edebilirsiniz. Ee, takviye, tabii takviyeler çılgın bir şekilde yani fetiş halinde. Geçen D vitaminini anlatırken de bundan bahsettim. Çılgın bir takviye fetişi var dünyada. Ya evet takviyeler bazı zamanlarda gerekebiliyor. Bazı... Alım, alım yetersizliklerinde Önerilebiliyor ama Bu kadar takviye çılgınlığına da gerek yok ee, Siz düzenli Beslendiğiniz zaman bağırsaklarınızı Sisteminize iyi baktığınız zaman Zaten bu içeriklerden çok Yüksek oranda faydalanacaksınız ee, Şimdi balık yağı ...bu takviyelerin içerisinde bulunan balık yağı distile edilmiş. Yani saflaştırılmış bir yağdır aslında. İçinde elbette balığın proteinler var, omega 3 var dediğimiz gibi... E, ...belki de faydalı birçok içerik var. Ama içerisinde bizim... E, ...benim gerçekten bunu ilk okuduğumda... ...yani bundan birkaç sene önce çok e, şaşırmıştım. Çünkü balık deyince hiç bunlardan bahsedilmedi bize. E, balığın içinde... Aynı zamanda organik bir kirletici olan e, poliklorurlu e, söyleyemedim poliklorlu e, bir fenil dediğimiz PCB maddesi var. E, bu da tabii bahsedeceğim onunla ilgili çalışmalar da getirdim. E, neye neden oluyor niye bunu almamalıyız? İşte bu EPA defa, deha alayım derken düzenli olarak zehir almayasınız derim ben. Ee, özellikle çocuklarda bilişsel sorunlara yol açabiliyor. İntihara, yani intihar etkenleri arasında sayılıyor. Ee, Bunlara gerçekten dikkat etmeniz lazım. E, ve bilmek gerekiyor. Bunlar maalesef. Yani ana akımda zaten ana akımda e, doğru bilgiye ulaşmak samanlıkta iğne aramak gibi oluyor. E, ana akımda işte internette bir şey ararken çok sık böyle işte omega 3 ile ilgili bir şey arıyorsunuz. İşte omega 3 almaz mısınız bilmem ne marka buralardan böyle çıkıyor. Evet. ...sizin ne aradığınızı biliyor çünkü orası yani... ...sizin neye ihtiyacınız... E, ol, ...yani neyle ilgilendiğinizi çok iyi bildiği için... ...size sürekli bu takviyeleri gösteriyor... ...işte zayıflamak için bunu alın... ...bilmem ne için şunu alın... ...bunlar çok fazla dile getiriliyor ama... E, ...bilinçli bilinçli insanlar olmalıyız... ...bir şeyi alırken ya bu ne nereden geliyor... E, ...bunun içerisinde ne var... ...ya şöyle bir bakayım ben düzgün ama işte... İşimiz de zor yani gerçekten zor onu da bir kez daha e, üstünde du durmak isterdim aslında ama zamanım çok kısıtlı. E, şimdi takviye alımlarından ve önerilerden bahsedeceğim ama e, Salahattin istersen bir şarkı arası verelim. E, e, tamamdır e, tabii ben e, unuttum şarkıyı vermeyi Salahattin de haklı. Ee, özür dilerim o yüzden tekrar ee, şimdi bu e, takviye alımları ile ilgili e, daha uzun bahsedeceğim şarkı arasından sonra e, Selatin seçtiği bir şarkıyı dinleyeceğiz daha sonra karşınızda olacağım Evet, Selahattin'e beni kurtardığın için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Çok sağ ol. Ee, kusura da bakma ayrıca. Ee... ...şimdi omega 3'ten bahsediyorduk, ee, özet e, geçecek olursak... ...omega 3 çoklu doymamış bir yağ asidi, bitkisel ve hayvansal formlarda bulunuyor... ...bitkisellerdeki ala hayvansallardaki epa deha. ama vücutta biz alayı aldığımız zaman... ...bitkisel formlarını aldığımız zaman e, epa ve deha'ya çevrim oluyor %5 civarında... E, ...peki nelerde omega 3 var, hangi bitkisel kaynaklarda var... E, Çiğ tohumunda keten tohumu, kabak çekirdeği, ceviz, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler. Zaten koyu yeşil yapraklı sebzeler bazı bakteriler gibi yani. Bazı bakteriler var ya ÖSS'ye hazırlanırken. Ee, işte bilmem ne fonksiyonunu kim yapar hep bazı bakteriler <gülüyor> çıkar. Ee, o yüzden koyu yeşil yapraklı sebzelerde olmayan şey yok neredeyse. Çiğ. Ee, ...bu tür çelikler e, omega 3 bakımından zengin... ...bunları düzenli beslenmeyle çeşitlendirilmiş bir şekilde almak durumundayız... E, ...çünkü omega 3 beyin gelişiminde iltihaplanmanın azaltılmasında... ...evet kalp damar hastalıklarının riskinin azaltılmasında da etken... E, ...vücuttaki kan yağlarının e, düşürülmesi... ...işte demansın yani unutkanlığın engellenmesi gibi bir sürü işlevi var... E, ...o yüzden dikkatli olmalıyız... ...yani e, bu balıkla ilgili konulardan bahsederken... Demek istemiyoruz ki Omega 3 e, hiçbir şey değil ya da işe yaramıyor, işe yarıyor. E, ama zehirsiz form, formunu almak gerekiyor, zehirsiz formunda işte bitkiseller. Peki ne kadar zehir var yahu? Yani çok zehir, zehir hep. Şimdi son zamanlarda da işte e, Bülent Çıkın yayınlarında da takip et, ediyorsanız eğer işte bir sürü çilekte, çilekte o bir sürü çalışma yayınlandı. E, Bitkisel kaynaklarda da çok fazla zehir ve pestisit kalıntısı olduğu ortaya çıktı. Ama e, bir e, çalışma e, getirdim ben buraya. Şimdi hep e, bunları derken, bunlardan bahsederken hep şey diyor. Yani bitkisellerde de var zehir. Yani onları ne yapalım? Şimdi Avrupa gıda güvenliği kuruluşunun 18 ülkede 12 bin yiyecek üzerinde yaptığı bir çalışma var. 11 bin yiyecekte yüksek kontaminasyonlu, zehirli yani PCB e, dediğimiz o zehir balıkta bulunan, o hayvansallarda bulunan e, şeye rastlanmış içeriye rastlanmış en düşük PCBli içerikler bitkisellerde var. Peki ne kadar düşük? Balık yağının kilogram başına balık yağında 117 miligram, balık etinde 35. E, süt ve süt yani bu şeye göre azalıyor. En yüksek balık yağı, balık eti. ...yumurta, süt ve süt ürünleri... ...en aşağıda da bitkiseller... ...bitkisellerin e, kilogram başına... ...0.08 miligram... E, ...evet... ...yani sıfır değil... K ...kabul ediyoruz bunu... ...ama 117 miligramla 0.08... ...arasında dağlar kadar fark var... E, ...azaltabiliriz... ...hem de çevreyi de korumuş oluruz... ...kendi sağlığımızı da korumuş oluruz bu şekilde... ...bunların... ...önemli olduğunun bir kez daha altını çizelim. Ee, takviye almak yerine lütfen her zaman için bunu öneriyorum. Ve e, uzmanlar da e, bunu öneriyor. Yani düzgün bitkisel beslenmeyi öneren uzmanlar da bunu öneriyor. Lütfen e, öncelikle gıdalara verin. Ve gıdaları verdikten sonra zaten gerekirse takviye alırız. Sıkıntı değil ama e, önerilerim son olarak iki dakikam kalmış kalp damar hastalıklarından kurulmak için posalı diyet uygulamak lazım. Omega 3 ve böyle fetişler var maalesef dünyada posalı diyet, antioksidantlı beslenme, e, kalori... E, ...hesabı yerine düzgün içeriklerle beslenme ve bu omega 3'ü omega çiğ tüketmeyi önerir, öneriyorum. Yani soğuk sıkım vesaire bunlar çok önemli. Ve omega 3 omega 6 dengesi en, en önemlisi ise düzenli yaşam alışkanlıkları... ...çeşitlendirilmiş bitkisel beslenme bunlar çok önemli... E, Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Tabii konu Derya Deniz. Yani bir kongre konusu dahi olabilir. E, Omega 3 konusu. Ama kısaca ele almaya çalıştım. Beni takip edin. Gelecek programlarda da farklı farklı konulardan bahsedeceğim. Bugünlük... Omega 3 konusunu işledim ama sorularınız olursa lütfen bana infoetvegandietisyan.com'a ulaştırın. Ben hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyorum. İyi niyetle sorulmuş hiçbir soruyu diyelim. E, cevapsız bırakmıyorum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Vegan Sağlık.